Açık Radyo'dasınız 94.9 ve açıkradyo.com'dan da aynı zamanda internet üzerinden de yayın yapan Açık Radyo Türkiye'nin de belki de tek topluluk radyosu dinleyicileriyle derinlemesine bir bağ kurmaya uzun zamandan beri çalışıyor ta kurulduğu zamandan beri ve bu son 10 seneden beri de artık tam 10 sene oldu şimdi. Ee, bu bağı çok derinleştirerek bayağı bir maddi temele oturtmaya çalıştı ve bunu başardığını da düşünüyoruz her sene e, kendi altyapısını yenileyecek ve kendisini çekip çevirebilecek giderlerinin yüzde 45'ini de aşağı yukarı sağlayan bir dinleyici desteğine de kavuştu maddi desteğine bu çok azımsanacak bir şey değil ve bir ikinci gizli amacımız da vardı o da eee biz hep kendimizin de sıradan insanlar olduğunu ve sıradan insanların ancak harekete birlikte geçerek dünyayı da değiştirebilme şansının olduğunu düşünüyorduk. Margaret Mead'den de Atfen, antropolog Margaret Mead'e ve genellikle de şimdi onun gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Gizli hedefimiz. Açıklanmayan gizli hedefimizi de bugünlerde açık ettik ve herkesi dinleyicilerimizin tamamını da radyo programcısı yapmak hoş geldiniz Esra. Hanım. Esra Şimdi... Tunçay ile beraberiz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, sizi burada görmekten de çok mutluyuz. Şimdi e, siz bize anlatın bakalım radyo programınızı yapın, açık radyoyla nasıl tanıştınız, neden değişik geliyor, neden destekliyorsunuz? Peki, şimdi ilk tanışmam gümüş suyundaki evimde, master dönemimde oldu. Ee, i̇lk senenizdi, artık tarihi bile hatırlamıyorum ama çok oldu. Ee, bir gün e, evde bir rehber arkadaşım geldiğinde, ya işte bir kanal var 94.9 bak bir dinleyelim, hoşuna gider belki diye ee, arayıp bulduğumuz e, ve ondan sonra da hiç vazgeçmediğim ...bir kanal oldu ve sürekli arabamda... ...çünkü ancak iz, dinleyebildiğim zamanlar... ...arabada seyahat ettiğim zamanlar oluyor... ...akşam saatlerinde ve cumartesileri de ...keza, onun dışında pek... E, ...maalesef e, iş temposu nedeniyle... ...olamıyor ama... E, ...her sabah güne... E, ...94.9 ile başlamak... E, ...beni mutlu ediyor ve... E, ...gerçekten... E, ...dinlediğim zaman... Hem bir şeyler öğrendim, hem daha doğrusu sıradan medyada arayıp bulamadığım, görmediğim hatta haberleri de dinlediğime ve gerçekten de açık bir radyo olduğunu algıladım andan itibaren de. Sürekli dinliyorum ve çok da seviyorum ve sevdiğim bir her şeyi yaşatmak beni mutlu ediyor. Evet harika bir yani karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi diye bir dinleyicimiz gene bir başka dinleyici dostumuz söylemişti. Biz doğru. de onu benimseyip doğru, kendimize doğru. şey yapmıştık. Şimdi yeni de bir aşamaya doğru gittiğini gösteren işlerin hem paradigma değişikliği demeyeyim o fazla iddialı bir laf olur ama yani bugüne kadar böyle işte ne iyi olur şunu yapsak bu kötü gidiyor işler muhalefet edelim vesaire filan dedik. Ama şimdi artık daha bir safları sıklaştırmak tabir caizse ve daha yüksek bir ses vermek, biraz daha tabandan bir harekete doğru dönüştürebilmek, düşüncelerimizi dönüştürüp bir harekete ...çevirmek gibi de... ...bir yolun başında olduğumuzu hissediyorum... ...siz başından beri dinliyorsunuz... Evet. mi? Ta 1995... Ee, ...bir dakika... ...o evde oturduğum zamanı düşünüyorum... ...Master Dönemi... ...evet doğru. E biz doğru... ...doğru 95... ...deneme yayınlarını evet. 95'in ortalarında tabii, tabii. yapmaya başladık... Onda ...Master Dönemi'm oydu... ...doğru 95 oluyor... Eyvah, ...yaşınız da ortaya çıkıyor <gülüyor> bizimkiyle... <gülüyor> ...yakın mıyız <gülüyor> yok o kadar değildir ama olsun... <gülüyor> Yani bu 18 seneden beri beraberliğimiz iyi oldu işte burada gelip yüz yüze konuşma evet, fırsatı verdik. Evet, sesini verdik. duydum bir insanla şimdi karşı karşıyayım ve ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ee, ederim davetiniz için. Peki estağfurullah biz çok mutlu olduk. Şimdi bizim için ne çalmamızı öngörürsünüz? Ee, bana iki tane şarkı seçmemi söylediler. Ben ilk seçimimi Ders Stress'ten yaptım Walk of Life. Evet onu dinleyeceğiz ama önce bir de telefon numaramızı söyler ve sizin gibi başka destekçilerin de buraya gelmesini hatta örgütlemeliydiniz gelirken beni. Ben konuşacağım konuşurken telefon numarasını verdiğimde ah, arkadaşlarımıza doğru, doğru. yapma biz de hata bunu size söylemeliydik. Doğru aslında. Ama dinleyen belki arkadaşlarınız vardır dinlemeyenler de sizden etkilenip belki de telefon edip desteklerini verebilirler. Telefon numaramızı söyler misiniz? E, 0212 343 41 41 Radyodasınız 94.9 ve dinleyicimiz Esra Tuncay'ın konukluğunda onun seçtiği bir parça Dar Street dinliyorsunuz ama bu arada dinlerken de lütfen aramayı ihmal etmiyorsunuz diyelim. Ve telefon numaramızı bir kez daha tekrarlayalım 0 212 alan koduyla 343 41 41. Evet, şu anda aldığımız bir haberi derhal iletiyorum açık radyocular için. Sokakta önem taşıyan bir haber. Tam 99 kişi bu sabahtan itibaren şu saniyeye kadar desteğini verenlerin sayısı 99 Esra Hanım. Yüzüncü, ben olurum o zaman. 100'ü <gülüyor> de sizin sesinizden getireceğimize, daha bu stüdyodan çıkmadan getireceğimize inşallah. Kim dinliyor sen men <gülüyor> Telefonda bir kez daha söyleyelim. 343 41 41 arayın ve destek olun. 100'üncü siz olun. 99 kişiye de buradan çok çok teşekkür ederiz. telefon bekleniyor. Hayır ben duymadım. Hala duymadım. Çalmış. Öyle diyorlar. Benim kulaklarım duymuyor. Söylemiştim size kulaklarım duymuyor. Evet. Evet. Yüz. Bu alkışlar da Dire Straits'e geliyor ama bize de gelmiş gibi kabul edebiliriz. Esra Tunca ile beraber dinleyicimiz. Evet. Evet. Bu, da, bu da belki de 101. <gülüyor> <gülüyor> Tam artık ben de hesap edemedim ama... ...olağanüstü güzellikte... ...bir saat 17.20'de... ...beşi 20 geçe... ...bu 100. ...destekçimizi de... ...belki de 101. ...büyük bir mutlulukla şimdi yukarıda... ...herhalde işlemini yapıyor... ...ayrıca evden gelen... Sevgili dostlarımızı dinleyicilerimizi de gördük. Siz de galiba buradan çıkınca <gülüyor> ben da. Ben söyleyişi şey yapacağımı beklemiyordum <gülüyor> Aha Harika. Evet keyfiniz yerine geldi görüyorum. Benim de öyle gerçekten. Peki ben size bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi master tezini yaparken tanıştığınızı söylediğiniz açık radyoyla. Nasıl gitti master tezi yoksa kafanızı karıştırıp rezil etti mi açık <gülüyor> radyo dinlemek? Yok <gülüyor> Yo, hayır. Besledi. Ee, ben mimarım ve e, zaten sizin radyonuzda Zannediyorum benim meslektaşım çok kişi de dinliyor sizi. Ee, ve, evet öyle bir şey var. E, yani e, mimarlar öncelikle bir de... Sebebi hikmetini çok iyi bilmediğim bir şekilde tıbbiye yani ha. doktorlar, hekimler camiasında hem çok sayıda dostumuz var çeşitli dallarında tıbbın hem de onlardan çok sayıda mektup ve ilgi ve destek de alıyoruz. Ama mimarların da ayrı bir... Durumu var çünkü mimarlar genellikle mesela bürolarında da geceleri geç, uzun, sabaha, geç, uzun, geç saatlere kadar çalışırlarken kendilerine çok eşlik ettiğimizi söylüyorlar. Doğru, doğru. Doğru. doğru mu? Ve benim ilk tanıştığımda sizinle televizyonum da yoktu. Daha doğrusu olabilirdi de almıyordum. Dolayısıyla e, o dönemlerde radyoyla kurulan e, iletişim tabii daha farklı. Bütün e, algılarını sadece e, dinlemeye yönelik. Ee, çok daha farklı bir radyo dinleyicisi oluyorsunuz o zaman yani algının kapıları farklı biliyorsunuz <gülüyor> evet <gülüyor> bütün oraya açılıyor çünkü hepsi evet çok e, bizde e, yani katiyen televizyoncu e, oralarda televizyonlarda çalışan e, dostlarımızı e, kırmak istemeyiz ama e, yani televizyonla radyo arasında niteliksel bir fark olduğunu düşünüyoruz çok. yani Televizyon çok daha iki e, boyutlu bir şey yani biz daha radyonun başından beri kendimize zihnin tiyatrosu diye bir şey söyledik ve mesela daha ilk programlarda durup dururken işte Alexander Düma'dan şey hmm. üç silah şöyle evet, okumak gibi bir cüretle ben böyle her gün. <gülüyor> Keyifle <gülüyor> ben de dinledim. <gülüyor> Keyifle öyle mi Ondan sonra da hızımı alamayıp ikinci de girip 20 yıl sonra'yı da okudum. Hatta <gülüyor> ben de gidip onun mezarını ziyaret ettim bunu zaten vallahi merak etmiştim. <gülüyor> Şaka mi? gibi Montmartre'de evet. Perlesizde değil galiba değil mi onun mezarı özellikle şey. Or Montmartre. Montmartre. Evet, o. Evet, bir vakit evet <gülüyor> <gülüyor> direkt siz aklıma geldi. Sade mi söylüyorsunuz? <gülüyor> Bütün o? dinlediklerim. çünkü küçükken okuduktan sonra tekrar ileri yaşlarda bunu dinlemek de bir farklı ıı, tat veriyor. Bize görünce de hatta e, dedim ziyaret edeceğim ve ziyaret ettim. Ya süper. Etteresan bir diyalog e, oldu evet, ama. Bu mesela mükemmel. işte tam aradığım, işte radyo programınızı olmaya başladığınızın <gülüyor> yok, yok. en tipik işareti. Yani gidip de Alexander Duman'ın mezarını <gülüyor> ziyaret ederken hakikaten şaka gibi. Ve siz aklıma geldi Ama böyle bir şey işte. Zihni evet. sıçramalar, çağrışımlarla evet. falan gelişiyor ve... İşte bütün o koridorumuz... ...şimdi avlumuz buraya... ...avluyadan kim bilir neler yerleştirmeyi... ...düşünüyoruz zihnimizde. Bunu televizyonda o... ...bütün görselliğin verdiği... ...çıplak iki boyutlu şeyi... ...siz mimar olarak benden çok daha iyi... ...değerlendirebilirsiniz. Bunu hiç tercih etmiyoruz yani biz... Evet. ...açık... ...televizyon, at yapmayacağız... ...arede kalacağız, arda. <gülüyor> Zaten galiba... Televizyonculuk da biraz sakıncalı bu devirlerde o yüzden yapmayın da. <gülüyor> Niye sakıncalı? E çünkü e, ben istediğim bir kanalı daha bulamıyorum. E, özgür değiller galiba yeterince. <gülüyor> Peki radyoda bulabiliyor musunuz? Bizimkinin dışında. Açık konuşayım mı çok dinlemiyorum tabii. başkalarını... Evet. <gülüyor> yani bir tamam. iki tane var o da ara geçişle dile değil ama. Ee, evet. Bizim de aslında bazı dost televizyon istasyonları var ama esas itibariyle tabi yani genel olarak e, televizyonla hiç ...aşır e, aşır olamadan geçiyor ömrümüz. Biz memnunuz bundan şimdi yeni <gülüyor> stüdyolarımızda. Peki bize başka ne getirdiniz çalmak için bir ikinci parça? Bir tane daha var. Onu size bırakıyorum ama ben birinci parçayı seçmiştim Laza'dan. Ee... Laza de Sala. Laza de Selan. Evet, evet, evet. Kaybettiğimiz diyelim. Evet, kaybettiğimiz <gülüyor> Erken yaşta. Ve çok yaşdaşım hatta. <gülüyor> ee, Kaybettikten sonra benim değerini anladım mesela böyle şeyler de oluyor. Ama zaten hayatta böyle bir şey işte. Lhasa'dan dinleyeceğiz. Başka ne söyleyeceksiniz bize? Küçük bir mesaj vereyim. Lütfen. <gülüyor> Sevdiğiniz her şeyi ayakta tutmaya ve yaşatmaya çalışın. ...buna radyoyu da... <gülüyor> ...haliyle evet, katılıyor. Gönülden açık radyoyu e, düşünerek söyledim. Evet, çok çok teşekkür ederiz Esra Hanım. E, şimdi çalar, e, çalacağız parçayı... ...Lasa de ...ve arkasından... ...yani onu çalmaya başlamadan önce de... ...bir kere daha sizin sesinizden... E, ...bu destek hattının... ...telefonlarını duyarsak... ...belki... ...Lasa'yı dinlerken... ...bize destek olmayı da ihmal etmezler... ...diye düşünüyor ve umut ediyoruz. Güzel bir şeyler dinlemek istiyorsanız... ...0212-343-4141'i... ...desteklemeye devam edin lütfen. Arayın, bekliyoruz. <gülüyor> I'm Küçük Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği